Bizlere menfaat verici ilimleri nasip eyle ya Rabbi. Senden korkunun kalplerde nasip eyle ya Rabbi. Tuttuğumuzu bütün işlerimizi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim. Bugün gene büyük sahabelerden bir sahabenin hayatını bahsedeceğiz sizlere. Bu sahabenin ismi her fert, her Müslümanda ismi tedavül eden bir sahabedir. Büyük bir sahabedir. Ve bu sahabe çok şanslı bir sahabedir. Çünkü hem kendisi sahabedir, hem dedesi sahabedir, hem kardeşi sahabedir, hem eşi sahabedir, hem de oğlu sahabedir. Böyle bir sahabeden bahsedeceğiz. Bu sahabe öyle bir sahabe ki, yüz yaşını geçtiği halde, ne akli dengesi gitti elinden, ne de dişleri düştü. Asla herhangi bir şahsiyet özelliğini kaybetmedi. Böyle bir sahabeden bahsedeceğiz. Evet bu sahabe, büyük bir şanslı olan sahabe Esma bint Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun kızı Esma annemizdir. Esma annemizdir. Evet dedik ya çok büyük şanslı bir annemiz bu. Evet şeref ve kendisine onur olaraktan yeterli bir haldir bunun bu şekilde olması. Babası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u Peygamber Efendimizin hem sevinçli anlarında hem de üzüntülü anlarında Peygamber Efendimizin en samimi arkadaşı ve dostu idi. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra da ilk halife olan kişi idi bu. Evet dedi dedesi ise Ebu Atik valid Ebu Bekir Ebu Bekir anh'unun babası idi. Bu da büyük sahabeydi. Evet, kardeşiyse Müslümanların annesi Tahir'e, müberra'e olan Ayşe annemiz idi. Kocası ise, eşi ise Fahavirir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden her halükarında onun yanında bulunan sağ kolu olan bir kişi o da Zübeyir bin el-Avvam bu idi. Evet, Oğlu ise Abdullah bin Zübeyir. Zübeyir'in oğlu Abdullah idi. Bunların hepsi büyük sahabeydi. Bunların hepsi Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemalını gören, sohbetinde bulunan, o Peygamber Efendimizin irşadına nail olan birer kişiler idi bunlar. Evet, bu şeref olaraktan Esma annemize yeter bir haldi. Evet, Esma annemiz radıyallahu anha Allah bundan razı olsun İslamiyete ilk giren kişilerden idi. İslamiyete ilk giren kişilerden idi. Hatta 18. kişi olaraktan olduğunu söyleniyor İslamiyete giren kişilerden. Bununla beraber kendisine Zatun Nitaqeyn Zatun Nitaqeyn diyerekten bir lakap verildi. Onun sebebi de bu bu idi değerli kardeşlerim. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Allah'tan emir beklerdi hicret edilmesi için. Ve buna karşılık da Ebu Bekir dedi. Ey Allah'ın Resulü bu kadar eza cefa çekiyoruz. Allah'tan müsaade iste, müsaadesin de hicret edelim diyerekten Peygamber Efendimiz'e çağrıda bulunur idi. Allah'tan emirler geldi. Hicret edilmesi için ve i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz bunun üzerine gece Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi, kapıyı vurdu, açan Hazreti Ebubekir idi. Merhaben Ya Resulallah, Ey Allahu u Resulü, hoş geldiniz, sefalar getirdin deyince, E hicreten, Ya Resulallah, hicret edeceğiz dedi Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz Naam, Ya Aba Bekir, hicret için geldim deyince, o sırada Esma annemiz oradaydı, oradaydı. Hemen azıklarını, sularını hazırlamaya başladı. Azıklarını hazırladım, su şişesini hazırladı ve onları bağlamak için ip bulamadı. Bulamayınca kemer olarak kullanmış olduğu, kullanmış olduğu o parçayı ikiye böldü. Birisini azına bağladı, bir tane su şişesine bağladı. Ve bununla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana dedi ahirette bunların yerine iki tak verilecektir. Ey Esma diyerekten zatün nıtakayn. Zatü iki parçanın sahibi diyerekten Peygamber Efendimiz Esma annemize bu ismi verdi. Evet. Esma annemiz, Esma annemiz Kanatkar, Zeki ve Ebu Bekir radıyallahu anın kızı. Zübeyr bin Avvam'la evlendi. Zübeyr bin Avvam fakir bir genciydi. Hiçbir şeysi yoktu. Sadece bir devesi vardı veya bir atı vardı. Fakir, hiçbir seyzi yok. Ama kalbi imanla dolu. Allah'ın aşk ve heyecanı kalbine yerleşmiş. Bomba gibi iman taşıyan bir kişiydi. Fakirdi ama kendisinde bu özellikler var idi. Bunun üzerine Allah ona öyle bir hanım nasip eyledi ki Esma annemizi, Esma annemizi nasip eyledi. Hanım olaraktan onunla evlendi. Daha sonra Zübeyr ile Avvam zengin kişilerden oldu. Çünkü Allah'a tevekkülü tam idi. Güvencesi sonsuz idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden inanmış. Her şeyini ona feda edecek kabiliyette idi. Böyle bir kişiydi. Zübeyir bin Avvam. Allah ondan razı olsun. Evet. Bununla birlikte, bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hal devam ederken Zübeyir bin Avvam ve Esma annemiz, Esma annemiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmek mecliyetinde kaldılar. Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Esma annemiz, Esma annemiz hamileydi. Abdullah'dan hamileydi. Abdullah karnındaydı. Onunla hamileydi. Ve hamilelik anı da yaklaşmış idi. Bu hal kendisine uzak diyara gitmesine engel olmadı. Gözünden aldı, hamile hamile. Mejineyi Menevver'e hicret etti. Ne zaman ki Kubaya varınca ilk vardığında da doğumu yaklaştı ve Abdullah bin Übeyri dünyaya getirdi. Bunun üzerine hicret edenlerin içerisinde ilk defa ilk defa doğum yapan bir kadın olaraktan İslam tarihine geçti. Evet, bu doğum meydana gelince Müslümanlar Allahuekber Allahuekber la ilahe illallah diyerekten tekbir sesallerini getirmeye başladılar. Çünkü ilk defa gelen muhacirlerden doğan bir çocuk idi bu. Abdullah bin Üzbeyr. Bunun üzerine Hazreti Esma annemiz, Esma annemiz çocuğunu aldı kucağına, derhal Resulü Şerif Efendimiz huzuruna gitti ve Peygamber Efendimizin kucağına koydu çocuğu. Peygamber Efendimiz bir rivayete göre ufak bir hurma çeynedi ağzına koydu. Çocuğun tattırdı ve ilk tatmış olduğu midesine inen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o tatmış olduğu hurmanın parçası olmuş oldu. Abdullah bin Üzbeyr'in midesine ilk inen ilk inen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeynemiş olduğu o hurma lezzeti olmuş oldu. Evet böyle bir kadınıdı. Böyle bir kadınıdı. Hiçbir şey engel tanımadı. Hamile hamile Medine-i Münevvere'ye gitti. Orada Abdullah bin Üzübeyr dünyaya getirdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vararaktan kendisine verilen o güzel evladı Peygamber Efendimiz'in kucağına verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona karşılık gereğini yaptı. Evet Esma annemiz kendisine verilen bazı çok özellikler var idi. Allah ona böyle özellikler vermişti. Bu özellikler çok erkeklerde bulunmazdı, bulunmaz idi. Kendisi cömertti. Gayet incemetliği vardı. Bu cömertlik, bu cömertlik ele diyor kendisi. Abdullah ele diyor oğul Abdullah. Ben annemle teyzemden başka hiçbir cemet kadın göremedim diyor. Hayatımda hem annemi hem de teyzemi cemet cömert gördüm diyor. Annem diyor, cömertliği şöyleydi diyor. Annemin cömertliği şöyleydi diyor. Bir şey bulduğu zaman onun üzerine bir şey ekler. Hemen derse ders ikinci günü onu sadaka olaraktan verirdi diyor. Ama diyor, Ayşe'ye gelince diyor, benim teyze Ayşe'me gelince diyor, Ayşe de eline geçen ne varsa onu yarına bırakmaz. Derhal onu sadaka verirdi diyor. Ben böyle bir teyze, böyle bir anne, anneye sahibim diyor Abdullah. Evet değerli kardeşlerim. Bununla beraber, bununla beraber Esma annemiz çok akıllı bir kadın idi. Çok akıllı bir kadın idi. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber babası medine münevvere hicret edince bunu Ebu Bekir'in babası duydu. Duyunca Ebu Bekir'in evine geldi. Esma annemizin kapısını vurdu. Esma annemiz açtı. Ey Esma duydum ki, duydum ki senin baban hicret etmiş. Medine'ye gitmiş. Umarım ki sizi boş bırakmamıştır. Aç bırakmamıştır. Sizleri üzmemiştir deyince dedi "Hayır dede. Asla olamaz. Benim babam bize çok şeyler bıraktı. Giderken 6000 dinar dirhem parası vardı. Onu hep beraberinde götürdü Peygamber Efendimizin. Hiçbir şey bırakmadı. Bununla beraber bununla beraber Esma annemiz dedi ki babam bize çok şeyler bıraktı. Ayetin fazla şeyler bıraktı deyince o dedesinin gözleri ama idi körüdü bir şey görmüyor idi. Bunun üzerine ufak taşlar topladı. Duvarın bir boşluğu var oraya getirdi koydu onun üzerine bir şeyle kapattı bak dedi gel dedi eğer inanmıyorsan sana göstereyim babamın bizlere bıraktığı şeyi falan elinden tuttu götürdü o şeyi sürdürdü bu şekilde tamam dedi evladım madem babam böyle bırakmış çok memnun oldum dedi ben korktum ki hiçbir şey bırakmadı sizi ac ve sefil olaraktan bıraktı diye sandım dedi. Oysa ki durum böyle böyle değilmiş diye dedesini bu şekilde atmaya atlatmaya çalıştı. Evet bundan maks değerli kardeşlerim kendisi eğer bir şey bırakmadı demiş olsaydı evet. dedesi müşrikti. O ana kendisine bir şeyler verebilirdi. Onu almamak için almamak için akıllı kadın bunu ona o şekilde göstermek istedi. İstedi ki bir müşrikten bir yardım almayım Müşriğe karşı elim uzatılmasın. Müslün, müşrikin eli benden üstün olmasın diyerekten bu şeyi düşünmüş oldu ve bunu göstermiş oldu. Evet. Tarih bunu belki de yazmayabilir ama çok özelliklerini asla unutamayız bizler. Bununla beraber değerli kardeşlerim, Abdullah bin Zübeyir ne zaman ki hilafettik kendisine verince, Yezid bin Muaviye öldükten sonra, Yezid bin Muaviye Muaviye'nin oğlu Yezid öldükten sonra kendisine hilafetlik verildi. Hilafetlik verildi. O sıralarda Hicaz diyarı, Mısır diyarı, Irak diyarı, Horasan ve Şam diyarının hemen hemen de tümü kendi denetimine geçti. Abdullah bin Zübeyir'in denetimine geçti. Tümü, hepsi ancak Beni Ümeyye boş durmadı. Buna karşı büyük bir ordu hazırladı. Bu fırsatı sana vermeyeceğim dedi. Ey Abdullah dedi. Bu fırsatı asla sana vermeyeceğim dedi. Bu fırsatı senin elinden alacağım dedi. Bunun üzerine büyük bir ordu hazırladı. Bu orduyla birlikte şeyin karşısına çıktı. Abdullah bin Üzübeir'in karşısına çıktı. Abdullah bin Üzübeir büyük bir mücadele verdi. Ancak bunun karşısında durmakta gayet zor idi. Kendisine dayanan kişiler, güvenen kişi, kendisini güvendiği kişiler, akrabaları kendisinden ayrılmaya başladı. Başladı. Ne yapacağını şaşırttı bu kişi. Bunun üzerine Mekke-i Mükerreme'de, Beytullah'ta sığındı. Allah'a dua etti. O sırada kendisi annesinin yanına gelmeyi bir mecburiyet gördü. Annesi yaşlı bir kadınıdı. Gözü görmüyor idi. Annesinin yanına geldi. Annesine şöyle dedi. Esselamu aleyke ya um. Ey benim annem Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Fekalet dedi ki annesi. Ve aleyke selam ya Abdullah. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Men leze'te akdemeke fi hazi's sa'a. Bu gece yarısı benim yanıma niye geldin? Ey Abdullah diye sordu. Annesinin gözleri kör, yaşlı, dışarı çıkamıyor. O sırada sordu kendisine. Ve suhur elleti taksifuha menjani ghiyat elhicaz ala junudik. Haccac es-Sakafi karşı tarafın komutanı onun atmış olduğu mancanıklardan gelen taşlar Medine'deki Mekke'deki evleri sarsdırıyor. Sen bu saatte niye benim yanıma geldin? Ey Abdullah deyince Galid dedi ki: "Abdullah, ci tükel esteşiril, eştecih. Seninle beraber istişare yapmaya geldim ey anne." dedi. Galid dedi ki: "Ne izne bana istişare yapacaksın? Ne danışacaksın bana?" dedi annesi. Kale dedi ki, dekat hazelinin nes insanlar beni rezil etti. Ben hazu anni rahbeten minel hajjat ev rağbeten bime indeho ya korkaraktan ya onun yandaki servet umaraktan beni terk ettiler. Ey annem dedi. Hatta benim evlatlarım beni de terk etti. Yapacağım bir şey kalmadı. Benim yanımda birkaç kişi kaldı. Onlar da benimle beraber birkaç saat sabredebilirler. Başka bir şeyleri kalmadı. Ey annem dedi. Bunun üzerine ne yapmamı düşünüyorsun? Ne yapayım deyince faala <gülüyor> sautuha yükseldi sesi annesinin. <gülüyor> ve kalet dedi ki: <gülüyor> "Eşşen şenükey Abdullah, sen bilirsin durumunu. Ve ente alem bu bir nefsik, sen nefsini daha iyice tanıyorsun biliyorsun. Fe'in kunte en ne kadar hak. Yakına biliyorsan ki sen hak üzerinesin ve teduyla hakka da davet ediyorsun, sen sabret." Ve Celil Kemal sabrı ashabuk. Ashabların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hak yolunda öldüler. Sen de o yolda öleceksin, şehit olacaksın. Ve in kunta innama da dünya eğer bunun ötesinde dünyayı istiyorsan ey Abdullah, felebise abd ent ne kadar kötü bir kulsun Allah'a karşı deyince annesi bu şekilde ifade edince Annesine karşı dedi ki, ey benim annem, ey benim annem Ben bu anda öldürüleceğim, hiç çarem kalmadı Bütün emelim bitti, mutlaka öleceğim deyince Galet annesi dedi ki Zerge hayrun leke Bu senin için gayetin güzel bir müjdedir Ölmen daha hayırlıdır Min entüslimi nevsekelel haccar Muhtaren kendi isteğinle, isteğinle Haccaca kendini teslim edeceksin ve onun ileri gelen kişiler de senin kelleni kesecek, senin kellende oynayacaklar. Ama mücadele ederekten şehit düşecek olursan senin için en gü en güzel müjdedir. Ey Abdullah dedi. Kale dedi ki Abdullah, lestü akşal el katil Ölümden korkmuyorum ey benim annem. Ancak ve inne ma khafantu beni belki de öldükten sonra parım parça yaparlar. Ağzalarımla oynarlar diye bundan korkuyorum dedi. Kâle dedi ki annesi, Kâle dedi ki: "Leysa ba'del kadde ma yahafu'l maru, feshatü'l mazbuhatü la meshu, Ey benim oğlum, bilesin ki, kişi öldükten sonra bir şeyden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Koyun kesildikten sonra yüzülürken bir sancı duyuyor mu? Ey evladım, sen de sancı duymasın. Allah'a tevekkül oldu. Ol dedi. Fe'şraqat esavirü veşe" Onun yüzü parladı, yüzleri güldü annesine karşı ve dedi ki, bu um ve bu riket menakibukelciliyle ne güzel bir annesin. Allah sana ne güzel bir menakipler şerefler vermiş diyerekten çok sevindi. Fakat maciz türekefi hazisa, ey benim annem, bu saatte senin yanına gelmedim, ancak senden eşitmiş olduğum bu sözleri dinleme için geldim diye buyurdu. Vallahu alemu ennani ma vehentu. Allah biliyor ki ben zayıflamadım, zayıf'a düşmedim. Vehu şehid aleen ma bir. ben dünya. Allah biliyor ki ben bu dünyayı severekten bu cehade katılmadım. Ancak ancak Allahu Teala'nın haram kıldıkları şeyli helal kılınır da onun için ben buna engel olmak için. Ben bu savaşa katıldım. Ey benim annem dedi. Kalet dedi ki İnne ahsun batıl. Ey evladım sen hak yolunda öleceksin. Sen şehitsin. Sana asla üzülmüyorum. Ama ne zaman üzülürdüm ey benim oğlum. Ne zaman ki sen kötü yolda ölsen o zaman üzülürdüm ey benim oğlum diye buyurdu. Galiye dedi ki o zaman kuni ala siga, ey benim annem sen yakıyla güvenmiş olasın ki bienne ibneke asla senin oğlun lem yetaamet itte ana kat hiç kötülük yapmadı. Hiç kimseye zulüm etmedi. Hiç kimsenin hakkını yemedi. Hiç bir tanesini ihadet etmedi. Senin oğlun böyle bir oğuldur ey benim annem dedi. Bunun üzerine bunun üzerine annesi dedi ki, ey evladım, bana yaklaş dedi, seni son olaraktan bir koklayım dedi, şu kokun burnuma gelsin dedi. fakalet dedi ki, annesi bu şekilde şeyince, ya bu neyi Ya bu ne? Ey benim oğlum, yaklaş da şu kokunu bir koklayım, sana bir sarılayım, seni bir öpeyim, seni bir tekrar son olaraktan sen olaraktan kucaklayım deyince, yaklaştı annesi ne Abdullah, Allah ondan razı olsun. Kokladı öptü o da onu öptü eliyle bu şekilde sürdü üzerinde sert bir cisim gördü annesi dedi ki ey Abdullah dedi bu ne dedi senin vücudundaki dedi bu sert bir cisim gördüm dedi ey annem dedi bu bir zıhrı dedi gelecek karşılan kişilerin düşmanın şeylerine beni korumak için bunu giydim dedi şöyle dedi onun üzerine. ''Mahazellezi telbisu ya Abdallah giydin nedir?'' deyince ''Gâle de'i bu benim zıhlım dedi. Gâle dedi ki annesi ''Mahazaya büneyi'' ''Libase men yuridi şehâde'' şahadeti isteyen kişi böyle bir elbise giymez ey benim oğlum'' dedi. Gâle dedi ki ''İnnema lebistuha'' ''Bunu giydim ey benim annem'' ''Senin gönlünü alman için, senin yanında hoş görünmen için'' Bunu giydim deyince Kalet dedi ki: "İnzaha ank bunu soy çıkart. Fezalike ehşeddü Heyecanlanma daha şiddetlidir. Öldüğün zaman şehit düşünce avrat yerini kapatmana daha kötü olabilir. Bunun üzerine sen bir elbise giy. Güzel bir elbise giy diye söyledi. Velakin bedelen her saravil müdaafa elbiseler giy ki şehit düştüğün zaman senin avrat yerin açılmasın. Ey Abdullah dedi." Bunun üzerine Abdullah derhal çıkarttı, savaşa katıldı ve elbisesini yeni başka bir elbise giydi ve bunun de dedi ''La ta'teri ani dua ya ummeh ey benim annem beni duandan esirgeme bana dua et ben gidiyorum son göreceğim budur ey benim annem deyince Annesi arkasından dua etti kendisine ve kendisi duasını alaraktan annesinin tekrar gitti düşmanın karşısında basil bir şekilde şeci bir halde güçlü bir halde savaş ederekten şehit düştü Hazreti Abdullah bin Üzeybir Allah ondan razı olsun. Evet <gülüyor> lem takrib zalikel yevm şemsu zalikel O günün güneşi batmadı ki Abdullah bin Üzeybir şehit düştü. Annesi de ondan birkaç hafta sonra vefat etti. Allah'ın rahmetine kavuştu. Evet anne öyle bir anneydi ki Öyle bir anneydi ki velem yüz leha sinnun ne dişi düştü veladırsin ne de bir azır, azır dişi düştü velem yagib min akliha şeyun aklı dengesinde asla kaybetmedi y 100 yaşını geçtiği halde de vefat etti Allah ona rahmet eylesin Allah ondan razı olsun kıyamet gününde onları ve bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altında toplamayı nasip eylesin. Ve evet. ahiru davanenilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala, ala seyyidine Muhammed. Evet.